236, numaralı konu, ashabın müşriklerden çektiği eziyetler, evet, Said bin Cübe'ye şöyle anlatıyor, Abdullah bin Abbas'a, sahabe dinini bırakmak için mazur sayılacak derecede müşriklerden eza görürler miydi, diye sordum, bana, evet, Andolsun onlar bir sahabeyi o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakırlardı ki, başına gelenin dehşetinden onun ayakta durmaya gücü kalmazdı, dedi, böylece onların istediği sözü söylemek zorunda kalıyordu, ona, Lat ve Uzza, Allah'tan başka iki ilah değil mi, derlerdi, o da evet derdi, hatta onların elinden kurtulmak için, yanlarından geçen bir böceği gösterip, bu böcek senin ilahın değil mi, dediklerinde, o da evet demek zorunda kalırdı.